3001 Ramazanda Gece kalkışık Teravih Namazı H.Z. Ebu Hüseyre Radıyallahu Anh'in anlattığına göre Resulullah Aleyhisselatu Vesselam onları kesin bir emirde bulunmaksızın Ramazan gecelerini İhya'ya teşvik ederdi. Bu maksadla derdi ki kim Ramazan gecesinin sevabına inanarak e bunu elde etmek niyetiyle namaza ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu tavsiyesi herhangi bir değişikliğe uğramadan vefat etti. Bu durum teravihin ferden kılınması Hazreti bu Bekir'in hilafeti zamanında böylece devam etti. Hazreti Ömer'in hilafetinin başında da böyle devam etti. 3002 Ramazan'da gece kalkışı teravih namazı Bir rivayette şöyle gelmiştir Kadir Gecesi'nin Kim sevabına inanıp onu kazanmak? ile ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Buhari, Ramazan kıyamı ile, Kadir gecesi kıyamın üzerine ondan merfuz ibayet kaydeder. 3003, Ramazan'da gece kalkışı teravih namazı, H.Z. Ayşe radıyallahu <gülüyor> anha anlatıyor. Resulullah ve vesselam Ramazan ayında, diğer aylarda görülmeyen bir gayrete girerdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise çok daha şiddetli bir gayrete geçerdi. Son 10 günde, geceyi ihya eder. Ailesini de gecenin ihyası için uyandırırdı. İzarını da bağlardı. 3004, Ramazan'da gece kalkışık terörlük namazı. H. Z. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Ramazan'da geceleyin namaz kılardı. Bir gece gelip yanında benden de namaza uyudum. Sonra bir erkek daha geldi. O da namaza uyudu. Derken sayımız arttı ve bir cemaat. Olduk. Resulullah aleyhissalatu selam bizim arkasında olduğumuzu hissedince namazı hızlandırdı. Sonra selam verip ayrıldı ve evine girdi. Orada bizim yanımızda kılmadığı bir namaz kıldı. Sabah olunca kendisine, bizim arkamıza durduğumuzu geceleyin fark etmiş miydiniz diye sordum. Bana, evet. Ve işe bu. Beni o yaptığıma sevk eden şeydir. Yani sizi arkamda hissedince namazı hızlı kılarak yanınızdan ayrıldım buyurdu. 3005 Ramazan'da gece kalkışı teravih namazı H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gece mescitte nafile namazı kılmıştı. Birçok kimse de on iktidâ ederek namaz kıldı. Sabah olunca Resulullah geldiğin mescitte namaz kıldı diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz namaz kıldı. Halk yine onları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı öyle ki mescit, insanları alamayacak hale gelmişti. Ancak aleyhisselatu ve salam bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı. Sabah olunca efendimiz, yaptığımızı gördüm. Size çıkmamdan beni alıkoyan şey, namazın sizlere far dolu vermesinden korkmamdır dedi. İşte bu hadise Ramazan'da ceryan etmişti. 3006, Ramazan'da gece kalkışı teralih namazı, H.Z. Ebu Hübeyir'e radıyallahu anh buyurdular ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam Ramazan'da, Mescidin bir kenarında namaz kılan bir gruba uğramıştı. Bunlar ne yapıyor? diye sordu. Bunlar, yanlarında ezberlenmiş fazla Kur'an bulunmayan kimselerdir. Übey İbn-i Kabadiyallahu anh bunlara namaz kılıyor. dediler. Efendimiz Aleyhisselatu ve Selam isabet etmişler. Bu davranış ne kadar iyi buyurdular. 3007 Ramazanda Gece Kalkışı Karalih Namazı H.Z. Ze, bu Zevratı'yı Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam ile bir Ramazan ayında beraber oruç tuttuk. Ay boyunca bize son 7 güne kadar hiç ziyade namaz kıldırmadı. Ayın son yedinci gününde gecenin üçte biri geçinceye kadar bize namaz kıldırdı. Altıncı gününde yine bir şey kıldırmadı. Beşinci gününde gecenin yarısı geçinceye kadar namaz kıldırdı. Kendisine, bu gecemizin geri kalan kısmında da bize nasıl kıldırsanız, dedik. Talebinize karşı, kim imamla namaza başlar, sonuna kadar devam ederse, kendisine gecenin tamamını namazla geçirmiş cevabı yazılır buyurdular. Sonra Resulullah aleyhissalatu ve selam, aydan son üç gece kalıncaya, kadar başka namaz kıldırmadılar. Üçüncü gece bize namaz kıldırdılar. Ehline ve kadınlarına dua ettiler. Bize o kadar uzun namaz kıldırdılar ki, felahı kaçırmaktan korktuk. Ebu Zeyr'e felah nedir? diye soruldu. Sahur, cevabını verdi. Sonra ayın geri kalan kısmında bize namaz kıldırmadı. Üç Ramazan'da gece kalkışı teravih namazı, Abdullah İbn-i anlatıyor. Bekir anlatıyor. Ubeyz Allahu anh'i dinledim. Diyordu ki, Ramazan'da teravih namazından ayrılıp, hizmetçilerden alel acele sahur yemeği getirmelerini isterdik. Çünkü vaktin çıkmasından korkardık. 3.009 Bayram Namazları İbn-i Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bayram günü çıkıp iki rekat namaz kıldırdı. Ne bunlardan önce ne de bunlardan sonra başka namaz kıldırdı. 3.010 Bayram Namazları H.Z. Ayhe Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Fıtı Ramazan ve Kurban Bayramlarının namazlarında birinci rekat değil ziyade tekbir getirirdi. İkinci rekatte ise İki rükü tekbirinden başka beş ziyade tekbir getirirdi. 3.011 Bayram Namazları Kesin İbn-i Abdillah an ebihi an ceddihi anlatıyor. Resulullah ve vesselam bayramlarda birinci rekatte kıraatten önce yedi kere tekbir getiriyordu. İkinci rekatte de kıraatten önce beş kere tekbir getiriyordu. 3.012 Bayram Namazları Cabir İbn-i Semir'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam ile birlikte, Birçok kereler bayram namazını ezansız ve ikametsiz kıldım. 3013 Bayram Namazları Nafi Rahimehullah Anlatıyor. i̇bn Ömer Radıyallahu Anhüma dedi ki, Resulullah ve Vesselam, Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir Radıyallahu Anhüma, Bayram namazlarını hutbeden önce kılarlardı. 3014 Bayram Namazları H Cabir Cavid abiyyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam ile birlikte bayrama katıldım. Efendimiz hutbeden önce ezansız ve ikametsiz namaz kıldırdı. Sonra Bilal abiyyallahu anhe dayanarak kalktı. Allah'tan korkmayı emretti ve ona itaata teşvik etti. İnsanlara vaaz edip ölümü, ahireti, cenneti, cehennemi hatırlattı. Sonra kadınlar bölümüne geçti. Onlara da aynı şekilde vaaz etti. Hatırlatmalarda bulundu. Ve Allah için tasadduk edin. Zira sizin ekseriyetiniz cehennem odunusunuz. Buyurdu. Yanakları kararmış itibarlı kadınlardan biri kalkarak. Niçin? Ey Allah'ın Resulü! Dedim niye cehennem odunlarıyız Resulullah açıkladı. Zira siz kadınlar çok şikayette bulunuyor. Kocalarınıza nankörlük ediyorsunuz. Bunun üzerine kadınlar takılarından tasadduk etmeye başladılar. Hazreti Bilal'in eteğini atıyorlardı. 3015. Bayram namazları. Bu beydullah ibnu Abdullah L ve ve -i, -i, I Mesud radıyallahu an anlatıyor. H.Z. Ömer radıyallahu an. E bu vakit el Hayy radıyallahu anh an hümaya sordu. Resulullah aleyhissalatu ve selam kurban ve ramazan bayramlarında ne kıra buyurdu. De bu namazlarda kafir el mecid İkerevediz Saatu ve Şakkal kamerası değerini okurdu diye cevap verdi. 3016 Bayram Namazları Numan İbni Beşir Radiyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam Bayramlarda ve Cuma'da Sebi Hisme Rabbikel Aa. aa hele Hadisul Aşiye okurdu. Bazen Cuma ve Bayram bir günde birleşirlerdi. Resulullah bu surelerin her ikisini de cuma ve bayram namazlarında birlikte okurdu. 3.017 Cuma ve bayramın aynı güne rastlaması H.Z. Ebu Hüreyre Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Şu gününüzde iki bayram bir araya geldi. Lüriyene bayram cuma için de yeterlidir. Biz her ikisini birleştiriyoruz. 3.018 Cuma ve bayramın aynı güne rastlaması Ebu Ubeyz Said İbni Ubeyz anlattığına göre, Hazreti Ömer radıyallahu anh ile bir bayramda beraber olmuştur. Hazreti Ömer önce namaz kıldırmış, sonra hut'a okuyup halka şöyle hitap etmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam sizleri bu iki bayram gününde oruç tutmaktan etti Bu iki bayramdan biri oruç tuttuğunuz aydaki Ramazan bayramınızdır. Diğeri de kurbanlarınızdan yediğiniz günün bayramıdır. Ebu Ubeyd ki, ben Hazreti Osman radıyallahu anh ile de bayram geçirdim. O da hutbeden önce namaz kıldırdı. Hatta bu bir cuma günüydü. Avali halkına şöyle dediler, kim cumayı beklemek isterse beklesin, kim de ailesine dönmek isterse dönsün. Kendisine izin verdik. 3.019 Cuma ve bayramın aynı güne rastlaması, Ata İbn Ebi Bah merhum anlatıyor. İbn-i Zübeyir radıyallahu anhüma, bize bir cuma günü gündüzün başında bayram namazı kıldırdı. Sonra biz öğle vakti cuma namazı kılmak üzere mescide gittik. i̇bn Zübeyr bize namaz kıldırmak üzere mescide gelmedi. Biz de tek başımıza öğle namazlarımızı kıldık. O sırada i̇bn Abbas radıyallahu anhüma taisteydi. Medine'ye döner dönmez durumu ona açtık. Sünnete uygun hareket etmiş. Dedi. 3020. Cuma ve bayramın aynı güne rastlaması. Bir başka rivayette şöyle gelmiştir. İdnus Zübeyir zamanında Ramazan bayramı Cuma gününe rastlamıştı. İki bayram, aynı günde bir araya geldiler, dedi. Sonra ikisini birleştirip iki rekat halinde sabah erkenden kıldırdı. Artık ikindiyi kılıncaya kadar başka bir şey kılmadı. 3021. Cuma ve bayramın aynı güne rastlaması. H. Z. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Re Ramazan bayramında sayıca tek olan birkaç kurma yemedikçe Ramaz'a gitmezdi. 3.022 Cuma ve bayramın aynı güne rastlaması. H. Z. Ali radıyallahu anh demiştir ki. Bayram namazına ya gitmen. Çıkmazdan önce bir şeyler yemen sünnettendir. 3.023 Cuma ve bayramın aynı güne rastlaması. Yureyde Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Ramazan bayramı namazında bir şeyler yemeden çıkmazdı. Kurban bayramında ise namazdan dönünceye kadar bir şey yemezdi. 3024. Cuma ve bayramın aynı güne rastlaması. İbn Ömer Radiyallahu Anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bayram namazına giderken bir yoldan gider. Dönerken başka bir yoldan dönerdi. 3025. Cuma ve bayramın aynı güne rastlaması. Ümmü Ati ile radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah bize. Bayram namazlarına genç kızları. Çadırda kalan genç fakireleri. Ve hayırlı kadınları da çıkarmamızı emretti. Hayırlıların da katılmaları Müslümanların cemaatlerini görmeleri. Dualarında hazır bulunmaları içindi. Bunlar namaz yahların dışında kalacaklardı. 3026. Cuma ve bayramın aynı güne rastlaması, i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam Ramazan ve Kurban bayramlarında yanında bir mızrak olduğu halde musallaya çıkıyor. Namaz sırasında kıble cihetine sitre olarak dikiyor. Ona doğru namazını kılıyordu. 3027, Cuma ve bayramın aynı güne rastlaması, Salebe İbn-i Zeyten anlatıyor. H Z Ali Radıyallahu an Bu Mesud Rab'iyallahu Anhu paymık başına koyup kendisi bayram günü namaza gitti ve Ey insanlar! dedi. İmamdan önce namaz kılmak sünnette yoktur. 3028 Küsuf namazı H.Z. Ali Radıyallahu Anhe anlatıyor. Resulullah ve Vesselam zamanında güneş tutulmuştu. Hemen kalkıp halka namaz kıldırdı. Namazda kıraatı uzun tuttu. Sonra rüküye gitti. Rüküyü da uzun tuttu. Sonra başını kaldırdı. Bu sırada uzun okudu. Ancak bu okuyuş öncekinden daha kısa idi. Sonra tekrar rükü yaptı ve rüküyü uzattı. Ancak önceki rüküden kısa idi. Sonra başını kaldırdı. Sonra secdeye gidip gidip iki secde yaptı. Sonra kalkıp. Birinci rekatte yaptıklarını aynen yaptı. Sonra selam verdi. Artık güneş de açıldı. Sonra kalkıp halka hitap etti. Dedi ki: Bilesiniz güneş ve ay bir kimsenin ölümü veya hayatı için tutulmaz. Onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayetidir. Kullarına gösterir. Bunların tutulduğunu görünce namaza koşun. 3029 İstizka yağmur namazı. He ve ne sırayla Allah'u anlatıyor. İnsanlar kıtlığa maruz kaldılar. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir cuma günü Put verirken bir bedeyi kalkıp, ey Allah'ın Resulü, malımız helak oldu, horantamız kaldı, bizim için Allah'a dua ediler, dedi. Bunun üzerine aleyhisselatu ve selam ellerini kaldırdı. Biz gökte bir bulut göremiyorduk. Nefsin elinde olan zata yemin olsun, daha ellerini geri çekmeden, semada dağlar gibi bulutlar pelah oldu. Derken daha minberden inmemişti bile ki. Takalından yağmur damlaları dökülmeye başladı. O gün, ertesi güne kadar yağmur yağdı. Daha sonraki günde de yağdı. Onu takip eden günde de yağdı. Hatta bir takıp yumaya kadar yağış devam etti. Öyle ki, o bedevi veya bir başkası kalkıp, Ey Allah'ın Resulü! Binalarımız yıkıldı. mallarımız suda boğuldu. Bizim için Allah'a dua ediver artık yağmur kesilsin dedi. Aleyhissalatu ve selam ellerini kaldırıp Allah'ım etrafımıza yağdır üzerimize olmasın diye dua ettiler. Eliyle bulutlara doğru hangi istikametteki buluta işaret ettiyse bulutlar orada açıldı. Bütün Medine buluttan temizlendi. Bir rivayette de şöyle denmiştir. Allah'ım yağmun etrafımıza yağsın üzerimize değil. Allah'ım dağların ve tepelerin üzerine. Vadilerin içine ağaç biten yerlerde olsun. Hazreti Enes der ki, Bulut hemen çekildi biz de çıkıp güneşte yürüdük. 3030 İstiska Yağmur Namazı H.Z. Ayşe Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a yağmur kıtlığından şikayet edildi. Bunun üzerine bir minber getirilmesini söyledi. Musa'la minber kuruldu. Halka, oraya gidilecek gün tespit ediydi. Hazreti Ayşe devamla der ki Güneşin kızıllığı ufukta görüldü görülmez yola çıktı musallaya yavarıp mümbere oturdu tek bir getirdi Allah'a hamdetti Sonra sizler memleketinizin kuraklıkla uğradığından yağmurun normal yağma zamanında gelmeyip gecikmesinden şikayetlendiniz Allah celle celaluhu kendisine dua etmenizi emrediyor Duanıza icabet edeceğini vaat etti buyurdular ve sonra şöyle dediler. Hamd Alemle'nin Rabbine aittir. O, Rahman ve Rahim'dir. Ahiret gününün sahibidir. Allah'tan başka ilah yoktur. O dilediğini yapar. Ey Rabbimiz! Sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın. Sen zenginsin. Biz fakiriz. Üzerimize yağmur indir. Indirdiğini bize kuvvetle güç kıl. Eder zamanımıza kadar yetecek kız bunu söyledikten sonra ellerini kaldırdı. O kadar yukarıya kaldırdı ki, koltuk altı beyazlığı göründü. Sonra sırtını halka döndürdü. Elbisesini ters çevirdi. Elleri bu sırada hep kalkmış vaziyetteydi. Sonra tekrar halka yöneldi. Minberden indi ve iki rekat namaz kıldı. Anında Allah bulut hasıl etti. Gök güledi. Şimşek çarptı. Allah'ın izniyle yağmur başladı. Resulullah daha Mescid'e dönmeden seller aktı. Aleyhisselatu vesselam. Cemaatin sığına dönmekteki acelelerini görünce azı dişleri görününceye kadar güldü. Ve şehadet ederim ki Allah her şeye kadirdir ve ben de Allah'ın kulu ve Resulüyüm buyurdular. 3031 İstiska Yağmur Namazı H. Z. Enes Rabiallahu An anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu ve selam ile beraberken bize yağmur isabet etti. Efendimin eldivensini açtı. Bedenime yağmur isabet etti. Bunu niye yaptınız? diye sorduk. O Rabbinden yeni geliyor buyurdular. 3032. Cenaze namazı. Ebu Hürer adı Allahu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Kim üzerine namaz kılıncaya kadar cenazede hazır bulunursa kendisi için bir kilat sevap vardır. Kim de cenaze gömülünceye kadar hazır bulunursa iki kiratlık sevap vardır. Bir kilatın miktarı Uhud dağı kadardır. 3033. Cenaze namazı. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Necaş rahimullahın defatını. Ölümünün aynı gününde haber verdi. Ashabı ile musallaya musallaya gitti. Orada saf bağlatıp dört tekbir getirerek namaz kıldırdı. 3034 Cenaze namazı Sahihen ve de gelen bir diğer rivayette şöyle denir. Resulullah ve Vesselam Necaşi'nin ölüm haberini öldüğü günde haber verdi ve Kardeşimiz için Allah'tan afiret talep edin dedi ve Başka bir şey söylemedi. 3035 Cenaze namazı Abdurrahman İbn-i Ebi Leyle anlatıyor. Zeyd İbn-i Ebi Erkam cenazelerimiz üzerine dört tekbir getirirdi. Bir ara bir cenaze üzerine de beş tekbir getirmişti. Sebebini kendisinden sordum. Dedi ki, Resulullah o tekbirleri getirirdi. 3036 Cenaze Namazı Hümeyd i̇bn Abdurrahman anlatıyor. H. Z. N. F. i̇bn Malik Radiyallahu An cenaze namazı kıldı. Yanılıp üç sefer tekbir getirdi ve selam verdi. Kendisine üç sefer tekbir getirdiği söylendi. Bunun üzerine kıbleye yönelerek dördüncü bir tekbir daha getirdi ve sonra selam verdi. 3037 Cenaze Namazı İbn-i Abbas radıyallahu anhümay'ın anlattığına göre bir cenaze üzerine namaz kılmış ve namazda Fatiha'yı okumuştur. Bu hususta kendisinden iyi onu okuduğu sorulunca bu sünnettendir. Diye cevap vermiştir. 3038 Cenaze namazı Nafi Rahimullah anlatıyor. i̇bn Ömer Cenaze için kılınan namazda kıraata yer vermezdi. 3039 Cenaze namazı H.Z. Ebu Hübeyir Ardıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam buyurdular ki Ölü üzerine namaz kıldınız mı ona ihlasla dua edin. 3040 Cenaze namazı Yine Ebu Hüseyre radıyallahu anh'ın anlattığına göre, kendisine, cenaze üzerine nasıl namaz kılarsın diye sorulmuştu. Dedi ki, ailesinin evinden takibe başlarım. Yere konduğumu tekbir getirir. Allah'a hamd. Resulüne salat eder. Sonra şu duayı okurum. Ya Rabbi o senin abdindir. Abdin'in oğludur. Cariye'nin oğludur. O, Senden başka ilah olmayıp sadece senin ilah olduğuna, Muhammed Yevim senin, kulu ve elçin olduğuna şehadet ederdi. Sen onu bizden daha iyi bilirsin. Ay Allah'ım! Eğer o muhsin ise ona yapacağın iş artır. Eğer kötülerden ise, günahlarını affet. Ey Allah'ım! Bizi ona kılınan namazın ecrinden mahrum etme. Ondan sonra bize fitne verme. 3041, Cenaze Namazı Ars i̇bn Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir cenazenin namazını kıldırdı. Okuduğu duvardan şunları ezberledik. Allah'ım! Şunu mağfiret et ve şuna rahmet eyle. Asiyet ver. Affeyle. Vardığı yerde ikramda bulun. Girdiği yeri genişe et. Onun günahlarını kıka ve buzla yıka. Hatalardan pak eyle. Tıpkı elbisenin kirden pak edilmesi gibi. Onu dünyadaki evinden daha iyi bir eve, ailesinden daha hayırlı bir aileye koy. Eşinden daha hayırlı bir eşe ulaştır. Onu kabir azabından, ateş azabından sakındır. Ağzı Rabiallahu Anh der ki, Resulullah'ın bu dualarını işittince o ölünün yerinde kendimin olmasını temenni ettim. 3042, Cenaze Namazı, Hasan Basri Rahimehullah. Çocuk üzerine Fatiha okunurlar ve şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım! Bunu bize önce yap. Karşılayıcı kıl. Ahiret hazır ve ücret yap. 3043 Cenaze namazı Atar adıya an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam oğlu İbrahim ölünce üzerine namaz kıldırdı. O zaman çocuk 70. günündeydi. 3044 Cenaze namazı H.Z. Cabir adıya an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Çocuk doğumunda ağlamadan ölürse üzerine namaz kılınmaz. Varis olmaz. Ona da varis olunmaz. 3045. Cenaze. Namazı. H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın oğlu İbrahim 18 aylık iken öldü. Aleyhissalatu vesselam. Üzerine namaz kılmadı. 3046. Cenaze namazı. Nafi İbni Ebi anlatıyor. H. Z. Enes radiyallahu am bir erkeğin cenaze namazını kıldırmıştı. Başının yanında durdu. Dört kere tek bir getirdi. Bir kadın üzerine de namaz kıldırdı. Kadının arka tarafında durdu. Dört kere tek bir getirdi. Kendisine, Resulullah böyle mi yapardı? Dendi. Evet. Cevabını verdi. 3047. Cenaze namazı. H. Z. Osman. Hazreti Ebu Hüreyre i̇bn Ömer Rabiallahu Anhüme Hazreti erkek ve kadınların cenazeleri için namaz kılarlardı. Erkekleri imamın yanına, kadınları da kıble cihetine koyarlardı. 3048 Cenaze Namazı Muhammed İbn-i Ebi Harmele anlatıyor. Zeynep bintu Ebi Seleme ölmüştü. O sırada Medine barisi Tarık idi. Sabah namazından sonra cenazesi getirildi ve baki mezarlığına konuldu. Tarık Sabah namazını alacak karanlıkta kılardı. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma cenazenin sahibine, ''Cenazenizi namazı ister hemen kılın. İsterseniz güneşin yükselmesine kadar tehir edin.'' dedi. 3049 Cenaze namazı Nafi anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma Sabah ve ikindi namazları vaktinde kılınmış ise bunlardan sonra cenaze namazı kılardı. Buhari'nin babaşlığında senetsiz olarak rivayet kaydedilmiştir. i̇bn Ömer mutlaka tahir olarak cenaze namazı kılardı. Güneş doğarken ve batarken cenaze namazı kılmazdı. Ellerini de her tek bir de kaldırırdı. 3050 Cenaze Namazı H.Z. Aişe radıyallahu anha den anlatıldığına göre saat i i̇bn Ebi Vakkas radıyallahu an vefat ettiği zaman Hazreti Aişe, onu mescide sokun da ben de üzerine namaz kılayım dedi. Ancak onun bu teklifi yadırlandı ve hüsnüyü kabul görmedi. Bunun üzerine Hazreti Aişe, insanlar ne çabuk unutuyorlar. Allah'a yemin olsun Resulullah ve Vesselam Beyza'nın iki oğlu Süheyl ve kardeşinin namazlarını mescidin içinde kıldırdı dedi. 3051 Cenaze Namazı i̇bn Ömer Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Babam Ömer İbn-i Hattab'ın cenaze namazı mescidde kılındı. 3052 Cenaze namazı, Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, kim cenaze namazını mescidin içinde kılarsa kendisine bir sevap yoktur, bir müshada aleyhinde bir şey yoktur. 3053 Cenaze namazı, Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Siyahi bir kadın veya bir genç mescidin kayınlık hizmetini yürütüyor, süpürüp temizliyordu. De Resulullah aleyhissalatu ve bir ara onu göremez oldu. Kadın veya genç hakkında ne oldu diye bilgi sordu. O Öldü dediler. Bunun üzerine bana niye haber vermediniz buyurdular. Ashab sanki kadıncağızın veya gencin ölümünü mühim addedmeyip küçümsemişlerdi. Aleyhissalatu ve selam. kabrini bana gösterin diye emrettiler. Kabir gösterildi resul İmekrem kadının kabri üzerine cenaze namazı kıldı. Sonra, bu kabirler, sahiplerine karanlıkla doldur. Allah, onlar için kıldığımız namazda kabirleri onlara aydınlatır buyurdular. 3054 Cenaze Namazı H.Z.N.S. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kabrin üzerinde namaz kıldı buyurmuştur. 3055 Cenaze Namazı İbn-i Hüseyyid Rahimullah anlatıyor. Ünlü Saat Radıyallahu Anh'a, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam yokken vefat etti. Gelince üzerine namaz kıldı. Bu esnada bir ay geçmişti. 3056, cenaze namazı, Ukbe İbn-i Amir Radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Uhud şehitleri için 8 yıl sonra, sanki dirilerle de ölülerle de vedalaşıyormuşcasına cenaze namazı kıldı. 3057 Cenaze namazı. Hz. Câbir deye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: "Bugün Habeşi salih bir kimse öldü. Haydi üzerine namaz kılın." Ravi der ki: "Hemen saf yaptık, namaza durduk. Ben ikinci safta veya üçüncüde idim. Aleyhissalatu ve selam onun üzerine geybınla namaz kıldı. 3058 Cenaze namazı. Ebu Berdi el-Eslem'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam Ma'ez İbn Malik'in cenazesine namaz kılmadı. Ancak ona namaz kılınmasını yasaklamadı da. 3059 Cenaze Namazı H.Z. Ebu Hüseyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a üzerinde borç olan bir ölü getirildiği zaman, borcunu ödeyecek bir mal bıraktı mı? diye soradı. Eğer yeterli mal bıraktığı söylenirse namazını kılardı. Aksi takdirde, arkadaşımızın namazını kılın derdi. Ancak Allahu Teala Hazretleri Resulüne fetihler müyesser ettiği zaman her getirilenin namazını kıldığı borcu var mı? diye sormadı. Şöyle derdi, ben müminlere nefislerinden evlayım Öyleyse, kim? Borç veya ağır bir yük veya oranta bırakırsa o banadır. Benim üzerimidir. Kim de mal bırakırsa o da kendi varisleri nedir? 3060. Cenaze namazı. Cabir i̇bn Semüre Semire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu reçelama. Kendisini öldüren bir adam getirilmişti. Üzerine namaz kılmadı. 3061. Cenaze namazı. H.Z. Ayhe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu reçelam buyurdular ki. Üzerine Müslümanlardan. Kendisine şefaat talep eden 100 kişinin namaz kıldığı her ölüye mutlaka şefaat edilir. 3062 Cenaze namazı İbn Abbas Rabi'ye Allah'u anhyuma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı işittim. Diyordu ki, bir Müslüman ölür. Cenaze namazını Allah'a şirk koşmayan 40 kişi katılırsa, Allah, bunların onun hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder. 3063 Cenaze namazı, Malik İbn-i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Bir Müslüman ölür ve üzerine, Müslümanlardan üç saf namaz kılarsa, Allah şefaati mutlaka vacip kılar. Hadisin razisi Malik radıyallahu anh, Cenazeye katılanlar az olursa, Bu hadis sebebiyle cemaati üç safa taksin ederdi. 3064 Tarihiyetül Mescid Ebu Katader radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, birimiz mescide girince oturmazdan önce iki rekat kılıversin. 3065 Tahiyetül Mescid K.B. İbni Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir seferden dönünce önce mescide uğrar. Orada iki rekat namaz kılar. Sonra insanlar ile görüşmek için otururdu. 3066 İstihale Namazı H.Z. Cabir Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bize, kurdan bir süre öğrettiği gibi her işte istihalede bulunmamızı öğretirdi. Derdi ki, biriniz bir işi yapmaya arzu duyduğu zaman, farzlar dışında iki rekat namaz kılsın. Sonra şu duayı okusun. Allah'ım, senden hayır talep ediyorum. Zira sen bilirsin. Senden hayrı yapmaya kudret talep ediyorum. Zira sen vermeye kadirsin. Rabbim yüce fazlını talep ediyorum. Sen her şeye kadirsin. Ben acizim. Sen bilirsin. Ben cahilim. Sen galiba bilirsin. Allah'ım. Eğer biliyorsan ki bu işi bana değilim. Bayatım ve sonum için veya hal iyi hazırda ve ileride demişti hayırlıdır. Bunu bana takdir et ve yapmamı kolay kıl. Sonra da onu hakkımda mübarek kıl. Eğer bu işin, bana dinim, hayatım ve akibetim içinde veya hal iyi hazırda ve ileride dedi zararlıdır. Onu benden çevir. Beni de ondan çevir. Hayır ise bana onu takdir et. Sonra da bana onu sevdir. Hazreti Cabir dedi ki, bu duadan sonra yapacağı işi derdi 3067 Hacet Namazı, Abdullah İbn Ebi El-Faradiyel Batı Anhum'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kimin Allah'a veya herhangi bir insana ihtiyacı hasıl olursa önce abdest alsın. Abdestliği de güzel yapsın. Sonra iki dekat namaz kılsın. Sonra Allah Teala Hazretlerine şenada bulunsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a salat okusun. Sonra şu okusun. Halim, Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Aşk-ı Rabbi 90 sıfatlardan münezzehtir. Hamd alemlerin Rabbine aittir. Rahmetine, Vesile olacak amelleri, mafilekini celbedecek esbabı hakkında yaratmanı talep ediyor. Her çeşit günahtan koruman için yalvarıyor. Her çeşit iyilikten zenginlik, Her çeşit günahtan selamet diliyorum. Rabbim, Affetmediğin hiçbir günahımı, Kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma, Hangi analden razı isen onu ver. Ey rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim 3068. Tesbih namazı, i̇bn Abbas radıyallahu Anh'ıma ve Ebu Rafi Rabiallahu Anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Abbas İbn-i radıyallahu Anh'e dediler ki, Ey Abbas, ey amcacığım, sana bir iyilik yapmayayım mı? Sana bağışta bulunmayayım mı? Sana ikram etmeyim mi? Sana on hasletin hatırlatmasını yapma yayın mı? Eğer sen bunu yaparsan, Allah senin bütün günahların önceki sonraki, Eskisi, yenisi, Hatay yapılanı, kastiyen yapılanı, küçüğünü büyüğünü, Gizlisini, alemesini yani hepsini affeder. Bu on haslet tümlardır. Dört rekat namaz kılarsın. Her bir rekatte, Fatiha suresi ve bir sure okursun. Birinci rekatte kıraati tamamladın mı? Ayakta olduğun halde 15 kere subhanallahime ilhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyeceksin. Sonra rükû yapıp, iken aynı kelimeleri 10 kere söyleyeceksin. Sonra başını rükûdan kaldıracaksın. Aynı şeyleri onar kere söyleyeceksin. Sonra secde edip, secde de iken onları onar kere söyleyeceksin. Sonra başını secdeden kaldıracaksın. Onları onar kere söyleyeceksin. Sonra tekrar secre edip aynı şeyleri onar kere söyleyeceksin. Sonra başını kaldırır. Bunları on kere daha söylersin. Böylece her bir rekatta bunları 75 beş defa söylemiş olursun. Aynı şeyleri dört rekatta yaparsın. Dilersen bu namazı her gün bir kere kıl. Her gün yapamazsan haftada bir kere yap. Haftada yapamazsan her ayda bir kere yap. Ayda olmazsa yılda bir kere yap. Yılda da yapamazsan hiç olsun ömründe bir kere yap. 3069 Namaza ilgili bazı hadisler, i̇bn Mesud Radıyallahu anh buyurdular ki, Hiçbirinizin namazından şeytana bir pay kalmamalıdır. Herkes namazdan çıkarken, sağından kalkmanın üzerine bir vecibe olduğunu sanır. Halbuki ben Resulullah yediğim çok kere solu üzerinden kalktığını da gördüm. 3070 Namaza ilgili bazı hadisler, Hz. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve vesselam ayakta ve otururken su içerken gördüm. Yalın ayak ve ayakkabılı olduğu halde namaz kılarken gördüm. Namazdan. Sağ ve solu üzerine ayrılırken de gördüm. 3071. Namaza ilgili bazı hadisler. İbn Abbas Abbas Allahu anh anlatıyor. Resulullah ve selam zamanında. Fars namazlardan çıkarken insanlar yüksek sesle zikir ederlerdi. 3072 Namaza ilgili bazı hadisler Ebu Allahu Abiyallahu'an -e anlatıyor. Bir adam namazın ilk tekbirine yetişerek Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ile birlikte namaz kıldı. Aleyhisselatu Vesselam önce sağına sonra soluna selam verdi. Başını öylesine çevirdi ki gerisinde olduğumuz halde yanaklarının beyazlığını gördük. Sonra namazdan çıktı. Kendisiyle namazın ilk tekbire yetişen zat hemen kalkıp ilave namaza başladı. Hazreti Ömer radıyallahu an ona doğru fırlayarak adamı omuzlarından yakalayıp sarstı ve ''Otur! Ehliyi bu helak eden şey, namazları arasına bir fasıla bırakmamalarından başka bir şey değildir.'' 2. Resulullah aleyhissalatu vesselam nazarını çevirip ''Ey i̇bn Hattab! Allah seni doğruya isabet ettirdi buyurdu. 3073 Namaza ilgili bazı hadisler. Ebu Şasr Ahimehullah anlatıyor. Biz Ebu Hüreyre radıyallahu anh ile birlikte mescidde oturuyorduk. Müezzin ezan okudu. Bir adam kalkıp yürümeye başladı. Ebu Hüreyre. Adam mescidden çıkıncaya kadar gözleriyle onu takip etti ve şu adam Ebu Kasım aleyhisselatu ve çarema ası oldu buyurdu. 3074 Namaza ilgili bazı hadisler, Simak İbn-i anlatıyor. Cabir İbn-i Semire Allah'u Anhe dedim ki, Resulullah aleyhissalatu ve Selam'la beraber oturdun mu? Evet dedi. Hem de çok. Sabah namazı kılınca, namaz, kıldığı yerden güneş doğuncaya kadar kalkmazdı. Bu esnada cemaat birbirlerine cahiliye devri ile ilgili şeyler anlatırlar ve gülerlerdi. Resulullah Aleyhissalatu ve selamda tebessüm uyurlardı. 3075 Namazla ilgili bazı hadisler İbn Ömer Radiyallahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Bedeviler sakın namazınızın isminde size galebe çalıp değiştirmesinler. Çünkü onun Kitabullah'taki ismi İsha, yatsıdır. Bedeviler develerin sağken karanlığa kalırlar da yatsıya demederler. 3076 Namaza ilgili bazı hadisler. Abdullah İbn-i Mu'yasel an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Bedeviler. Akşam namazımızın isminde sakın size galebe çalmasınlar. Resulullah devamla dedi ki. Bedeviler. Ona sadece işaderler. 3077 Namaza ilgili bazı hadisler. Ebu Berdi el-Eslim'i radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam yatsıdan önce uyumayı, sonra da konuşmayı mekruh addederdi. 3078 Namaza ilgili bazı hadisler. H.Z. Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an ve yanlarında ben de bulunduğum halde Müslümanların meselelerini konuşmak için gece geç vakte kadar uyanık kalırlardı. 3079, namaza ilgili bazı hadisler, ashabtan huzarlı birinin rivayet ettiğine göre, bir gün, keşke yatsı namazımı kılıp da istirahat etseydim diye de bulunmuştu. Kendisini bu sözür sebebiyle ayıpladılar. Onlara şu cevabı verdi, ben Resulullah'ın şöyle söylediğini işittim. Ey, Bilal, ikamet okuda bizi rahatlat 3080, namaza ilgili bazı hadisler, He ve Ali'ye ait bir başka rivayette. Hazreti Ali. namazımızı kılar istirahat edelim demişti. Kendisini ayıpladılar. O da şu cevabı verdi. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı işittim. Şöyle demişti. Ey Bilal kalk. Bizi namaza istirahata kavuştur. 3081. Namaza ilgili bazı hadisler. Osman İbni Ebil As Allahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Şeytan benimle namazımın ve kıraatimin arasına gidip kıraatibi iltibas etmeme sebep oluyor. Ne yapayım aleyhissalatu Selam bana şu cevabı verdi. Bu hınzı bir şeytandır. Bunun geldiğini hissettin mi ondan Allah'a sığın? Sol tarafına üç kere tükür. Osman i̇bn Ebru Ebu'a der ki. Ben bunu yaptım. Allah kahla. Hazretleri onu benden giderdi. 3082. Orucun ve Ramazan ayının fazileti. H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Adem oğlunun her amiri katlanır. Zira cenab Hakk'ın bu husustaki sünneti şudur. Hayır analler en az 10 misliyle yazılır. Bu 700 misli ne kadar çıkar? Allah Teala Hazretleri bir hadis-i kudside şöyle buyurmuştur. Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir. Ben de onu dilediğim gibi mükafatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terk etti. Oruçlu için iki sevinç vardır. Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir. Diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku halü, Allah indim demiş kokusundan daha hoştur. 3083, Orucun ve Ramazan. Ayının fazileti, bir rivayette de şöyle buyurulmuştur. Oruç perdedir. Birimiz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarf etmesin. Bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa ben oruçluyum. ve ona ulaşmasın. 3084 Orucun ve Ramazan ayının fazileti. Yine Ebu Hüreyler adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Kim Allah keala yolunda bir gün oruç tutsa? Allah onun ateş arasına, genişliği sema ile ardı arasını tutan bir hendek kılar. 3085, Orucun ve Ramazan ayının fazileti. Ebu Ümame Allahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Bana öyle bir anal emret ki yaptığım takdirde Allah benim kafatlandırsın. Sana dedi. Orucu tavsiye ederim. Zira onun. Bir eşi yoktur. 3086, Orucun ve Ramazan ayının fazileti. Sehni İbn-i Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, cennette reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır. Kimse oradan giremez. Tirmizinin rivayetinde şu ziyade var. Oraya kim girerse ebediyen susamaz. 3087. Orucun ve Ramazan ayının fazileti. H. Z. Ebu Hübeyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, kim bir oruçluya istihar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçunun sevabından hiçbir eksilme olmaz. 3088. Orucun ve Ramazan ayının fazileti. Yine Hazreti Ebu Hübeyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. Ve hep buyurdular ki, Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır. Cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. 3089 Orucun ve Ramazan ayının fazileti. Nisai'nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Bir münadi. Her gece şöyle nida edip bağırır. Ey hayır isteyen! Gel! Ey şer isteyen kendini şerden tut! 3090 Orucun ve Ramazan ayının fazileti. H.Z.N.S. radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam. Ramazandan sonra hangi oruç etaldir? Diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Ramazanı tazim için Şaban tekrar soruldu. Hangi sadaka etaldir? Ramazanda verilen cevabını verdi. 3.091 Orucun farzları, sünnetleri ve ahkamı. İbn-i Allahu radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam Ramazan'ı zikrederek buyurdular ki, Hilal görünceye kadar oruç tutmayın. Yine bir takip hilal görünceye kadar da yemeyin. Bulut girerse ayı takdir edin. Buhari'nin bir rivayetinde, Bulut, görmenize mani olursa sayıyı otuza tamamlayın denmiştir. Müslim ve Nisai'nin Ebu Hüreyre'den kaydettikleri bir rivayette, Hava buldu ise 30 gün oruç tutun denmiştir. 392. Orucun fazları, sünnetleri ve hakamı. Huzeyfer adı Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Ramazan ayını hilali görmedikçe veya sayıyı ikmal etmedikçe öne alıp başlatmayın. Hilali görüp veya sayıyı tamamladıktan sonra mütakip hilali görünce veya sayıyı tamamlayıncaya kadar orucu tutun. 393. Orucun farzları, sünnetleri ve ahkamı Hz. Aişe r.a. Allahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Şaban ayının günlerini hesapladığı kadar başka bir ayın günlerini hesaplamazdı. Sonra Ramazan hilalini görünce oruca başlardı. Eğer bulut araya girer hilali göremez ise Şaban'ı 30 gün olarak hesaplar. Sonra Ramazan orucuna başlardı. 3094 Orucun farzları şünnetleri ve akamı i̇bn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir bedevi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek, ben hilali yani Ramazan hilalini gördüm, dedi. Aleyhisselatü Vesselam, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet getirir misin, dedi. Adam buna da, evet diye cevap verince, Efendimiz, ey Bilal, dedi. Halka yarım oruç tutmalarını ilan et. 3095 Orucun farzları Sünnetleri ve hakamı. İbn Ömer Radiyal Yılavu An anlatıyor. Halk hilali görmek için gayret sarf etti. Ben Resulullah Aleyhisselatu ve Çerim'e gördüğümünü tek başıma söyledim. Sözüm üzerine oruç tuttu ve halka da oruç tutmalarını emretti. 3096 Orucun farzları Sünnetleri ve hakamı. Hüseyin İbn Haris el Ceddeli, Haris İbn Hatib adı Allahu amin'den anlatıyor. Haris dedi ki, Resulullah aleyhissalatu ve selam Ali görünce oruç tutmamızı emretti. Eğer biz göremezse iki adil şahit gördükleri hususunda şehadet ederlerse, onların şehadetlerine uyarak tutacaktık. 3097 Orucun farzları, sünnetleri ve hakamı. Ebu Umayy ibn Mès. Resulullah ve Vesselam'ın ashabından olan amcalarından naklettiğine göre, bir grup kimse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a binekleriyle gelip, dün hilal gördük diye, şehadette bulundular. Bunun üzerine, Efendimiz onlara oruçların açmalarını, sabah olunca da musallaya bayram namazına gelmelerini emretti. 3.098 Orucun farzları, Sünnetleri ve Akramı Hüreyb Rahimullah anlatıyor. Ben Çam'da iken Ramazan hilali beklenmişti. Hilali bir cuma günü ben de gördüm. Sonra ayın sonunda Medine'ye geldim. L-B-N-U, Abbas radıyallahu anhüme, hilali ne zaman görmüştünüz? Diye sordu. Ben, cuma günü. Dedin. i̇bn Abbas tekrar. Sen de hilali gördün mü? Dedi. Ben, evet. Hem ben, hem de hak gördü ve herkes oruç tuttu. Hazreti Muaviye r.a. oruç tuttu. Dedim. İbn-i Allahu r.a. ama biz hilali cumartesi gecesi gördük. Öyleyse otuza tamamlayınca veya hilali görünceye kadar tutmalıyız. Dedi. Ben. H. Z. Muaviye'nin görmesiyle ve onun orucuyla iktifa etmiyor musun? Dedim. Cevaben. Hayır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bize böyle emretti dedi. 3099. Orucun farzları, sünnetleri ve ahkamı. Hz. Ebu Hurere radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Mürteliler oruç hep beraber tuttuğunuz gündekidir. Mürteliler iftar hep beraber ettiğiniz gündekidir. Muteber kurban hep beraber kurban kestiğiniz gündekidir. 3100. Orucun farzları, sünnetleri ve hakamı İbn-i Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Ramazan ayı şöyle, şöyle şöyledir bu sırada iki elini bütün parmaklarıyla iki sefer çırptı. Üçüncü çırpışta sahaya sol baş parmağımı yumdu.